Satan Satan Satan başladık mı? başladık neye başladık? evet sevgili arkadaşlar g podun, geek podun g podun 3. bölümüne hoşgeldiniz. 3 oldu mu ya? 3 oldu işte. 3 olmadı mı? 2 ne zamandı ya? evet evet, evet tamam. 2 scroll yapsan göreceksin zaten <gülüyor> sağ tarafta <gülüyor> kaç olduğunuzu. tamam 3 olmuş. 3 olduk. ee kavga esk nasılsın? <gülüyor> İyiyim, risto sen nasılsın? adam sigara yaptı o evet sigara yaptım sigarayı bırakamadığımızı söylemiş miydik? <gülüyor> söylemiştik <değil> mi? <gülüyor> böyle iki tane deniyor sigarayı bir günlüğüne bırakıp utandığı için söyleyemedik size evet evet sürekli dinleyenler hatırlar daha önceki podcastlerden birinde bunlar 3-5 podcast önce galiba sigarayı bırak bırakacağımızı anlatırken işte sigaranın niçin bırakmak evet. gerektiğini Sağlık koşullarını iğrenç bir <gülüyor> anlatıp sonra bırakmayı beceremedik. Sonra da kimseye söylemedik, değil mi? Evet. Ama I have a dream. İnşallah Ölkeceğim bir gün biz. bırakacağım. Bir gün. Öldüğünde <gülüyor> bırakırsın yani. Yok yani yakın bir zamandan bahsedelim. Yakın zamanda ölmeyeceğimizin nereden biliyorsun? Zaman. Belki uçağın düşecek. Lan ağzından yer alsın. ya bak böyle bir laf lan. <gülüyor> Eğer öyle bok olursa ne kadar kötü durumlar acaba? <gülüyor> Yoksa üzülmezsin zaten. <gülüyor> Yok yok uçağın ne düşecek uçak Bıçak dediğin çok fazla da düş, düşüyorlar aslında. Bayağı düşüyor yani. <gülüyor> Adam devam ediyor <gülüyor> Otobüsle mi gitsen sen <gülüyor> Deniz yoluyla gidiyorum. Oğlum gitme lan. <gülüyor> Adaya düşeceğim. listo evet, önümüzdeki hafta, hatta hafta da değil birkaç gün sonra Kore evet. yolcusu, Güney Kore yolcusu. Evet. Aslında onun giyiyi bu hani anlamayanlar <gülüyor> için. Gideceğim. Ee, geçen sene yaptığımız gibi bir inşallah güzel bir e, G-Star e, episodu çekip geleceğim. Evet. G-Star var. G-Star var. Onun için gidiyorum. Peki G-Star ne? G-Star ne? Ee, Güney Kore'de düzenlenen bir uluslararası oyun fuarı. Evet. Ee, daha çok online oyunlar e, ile ilgileniyor. Konsol pek yok. Fakat bu e, bu aralarda birazcık da şey, e, mobil oyunlara dev bir kayış var. O yüzden e, ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum. E, geçen sene gezmiştin hatta detaylı bir yazıda yazmıştın. Bol hı. görselli. Merak edenler oradan da sitelerin çık bakabilir aslında. Geçen sene iki Evet. Bol bol booth girl çekip geleceğim yine. Bol bol çek. <gülüyor> Göz, bol bol. Gözümüz gönlümüz açılsın. Zaten booth girl eksiği hiç olmuyor orada. Her butta 15 tane kız. <gülüyor> Anca uzaktan bakıp bakıp fotoğraflarını çekiyorsun Evet. Ne yapacağım yani diplerine girip mi çekelim? Ne bileyim. <gülüyor> Gidip bir merhaba alayım. Bir merhaba alayım. Bir... Işte <gülüyor> Karışalım mı, mı diyeyim. Belki bir telefon numaralarını alırsın ne bileyim. Ülkemize davet edersin. Değil mi? Bence deneyebilirsin. Olabilir. Neden olmasın? Yoksa... Biz Gitter'in yoksa... adı... Çıktığı gibi kalacak yani böyle ancak cosplay galerilerini seyler, seyreden, seyreden ergen geekler olarak görecekler biz. Ee, ya gerçi biz o geek miyiz, o geek, geek o e geek değiliz geek ama miyiz? ama öyle gör, görmüyorlar mı genel olarak hani? Hayır, o çok bakıldığında... Amerikan bir e, şey değil mi? Kalıbı değil mi? Geekler işte kızlarla konuşamaz, geekler işte gözlüklü yüzleri sivilce dolu şey ineklerdir, loserlardır. kavramı çok Amerikan bir kalıt değil mi? Yani bizde Diy kültürünü tüketen insanlar birazcık daha şey değil mi ee, orta orta üst sosyoekonomik statüsünde işte rahat olan işte e, ne bileyim sadece ve sade diğeri Ama şey bir, diyorsun, bir, bir, diyorsun sen yani cebinde parası oluyor. olduğu zaman asosyal olmadınım hmm. mı düşünüyorsun hayır. dünyada hayır öyle olması. demiyorum ama hani benim tanıdığım insanlar arasındaki en os, en asosyal insan benim <gülüyor> ama yani. Benim bile kız arkadaşım vardı bir zamanlar. <gülüyor> bir zamanlar vardı. Şimdi yok ama bir zamanlar canım, vardı. zaten o hani şey <gülüyor> e, hani stereotip yoksa tabii ki illaki yani tabii ki öyle bir şey yok. Ama e, sadece Amerikan kültüründeki geekler değil. Hayır ya yani Türkiye'deki geekler aslında çoğunluk olarak aslında öyle. Yani ne bileyim hayatımın herhalde 11-12 sene kadarını çizgi roman mağazalarında geçirdim Türkiye'de. Genel profil çok çok farklı değil. Tabii ki ya. istisnalar var. Mesela ben... <gülüyor> <gülüyor> Sen Pitch <gülüyor> Yok ya dalga geçiyorum. Yani ama yani o stereotip hep var ya yani. illaki var. <gülüyor> illaki var da yani bence bizim en azından Türkiye'deki kitle çok fazla da öyle değil yani. Stereotipi bozan bir stereotip bizimki. <gülüyor> Kafamı karıştırıyorsun. Bilmiyorum yani dediğim gibi genel olarak var aslında öyle bir şey. O yüzden. Saygın evli lan. <gülüyor> e tabii ama ya, tabii ki diyorum ya yani şey var hani istisnalar illaki var. Ben sadece genel diyorum. Genellemeler çirkin şeylerdir ama genellenebiliyor yeterince hani elinde Piski. veri varsa. Hani, geekler demişken. Yes. Son bir haftadır üstü üst üste acayip haberler düşüyor. Yes. Biz de siteye taşımaya çalışıyoruz Bobo siteye ve Facebook'a, Twitter'a. Evet. Ee, son haber aslında bugün bugünün bomba haberi, Türkiye'de beklenen haber. PlayStation 4'ün ne zaman Türkiye'ye geleceği ve fiyatının ne olacağıydı. Evet. Sony Twitter'dan bugün Twitter hesabından duyurdu. 13 Aralık dedi, 13 Aralık'ta çıkıyor dedi. 2014'ü beklemeyeceksiniz dedi. Güzel demiş. Ve fiyatında da 1399 TL olarak duyurdu. KDV dahil mi? Dahil. <gülüyor> aslında bundan bir KDV er önce... ÖTV dahil arkadaşlar. <gülüyor> bundan bir kez er önce spekülasyonlar vardı. Hani fiyatının en yüksek sınır olarak 1349 TL deniyordu. Tabi bu dendiği zaman dolar biraz daha düşüktü herhalde. Şu an iki sınırını da aştığına göre Evet. Normal aslında 1.400 lira kadar çekilmiş olması sınıfı. Tabii şu var çıkar çıkmaz alacaklar illa ki olacaktır. Ben kendi adıma söylüyorum ben çıkar çıkmaz almayacağım. Çünkü ben çıkar çıkmaz alacak olanları biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi kandırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben, ben değilim saygın muhtemelen çıkar çıkmaz alacak. Saygın <gülüyor> alamayabilir. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi evli kendisi. <gülüyor> yani şu var ama düşününce hani PlayStation 3'te oynanacak daha çok oyun var. Çok ve var yani daha yeni nesil konsollar için çok yani az çok, oyun evet. çok fazla oyun olmadığı için çok hemen almanın konuşayım. bir anlamı yok. Ayrıca hani benim sürekli sorguladığım şeylerden bir tanesi yani tamam PlayStation 4 Xbox One'a nazaran birazcık daha game oyun odaklı bir konsol olacak ama Xbox tamamıyla bir entertainment sisteme dönüşmeye çalışıyor evet. ve bir hiçbir adam gibi doğru düzgün yan servisinden faydalanmayacaksın Türkiye'de evet Türkiye, Türkiye'de çünkü aynen öyle yani lan YouTube'unu bile daha yeni yeni kullanmaya başlıyorsun PlayStation'daki hani yani. application'ı bile ya normal girip store'undan indiremiyorsun oradan buradan kastırıyorsun falan hani ha bir de şu var bir de şu söyleniyor PlayStation 4 için tanıtılan özelliklerin çoğu sen o aleti aldığında eline geçmeyecek yani o aleti dediğim PlayStation 4'ten bahsediyorum alet kut kutudan çıkarıp kurduğunda o özelliklerin hepsini barındırmıyor olacakmış yani kurduğunda bir, bir güzel büyükçe böyle bir update alacakmış. Oh güzel. Böyle bir durum var. Yani niye öyle bir şey yapmışlar hani cihazı hemen paketleyelim gönderelim ha, gönderelim. işte software güncellemesiyle halledebileceklerimiz update ile hallederiz kafasında yapmışlar ama keşke ne bileyim atıyorum bir hafta daha uzatsalardı da hani evet. yine yılbaşı öncesine denk getirirlerdi. Bu arada hani benim gördüğüm ilginç ve aslında hoşuma da giden bir haber. PlayStation 4'te de PlayStation 3'teki gibi hard disk değiştirmek çok kolay olacakmış. Evet. Ve SSD hard disk takabilecekmişiz. Nice. Ki SSD'yi taktıktan sonra o cihaz nasıl uçar? Aynen öyle. Yani e, tahmin bile edemiyorum. Yani böyle güzel, upgradable bir cihaz çıkarmış olmaları da güzel bence. Aynen. Ya PlayStation 4 haberinin dışında aslında dün bana göre çok daha büyük bir haber vardı. Evet. Yani hatta daha dün bunu konuşalım diyorduk. Çok Ama ben çok bayık, bayık ee, oturuyordum bugün podcast'i çekmeyelim, yarın çekelim oturuyordum. Ama aslında çok büyük bir haber. Yani hani ee, Hocam, internet hala kopuyor yani. Ee, beyaz perdede ee, bol bol çizgi roman temalı, ee, çizgi roman uyarlaması filmler izliyoruz. Televizyona da yavaş yavaş gelmeye başladılar tekrar diyeyim. Hani 70'ler 80'lerde aslında yine böyle bir dönem yaşanmıştı. Ama şimdi tekrar çizgi romanlar televizyona iyiden iyiye geri dönüyor. Yani hani son dönemlerde izlediklerimizin üstüne Netflix ve Marvel'ın yaptığı birliğiyle yeni birliğiyle yeni diziler gelmeye başlayacak. Ya 2005 2015'te geleceği söylenen <gülüyor> şu anda 5 tane mini var. Evet. Zannedersem Daredevil'da Daredevil. başlayacak başlayacaklar. Ondan sonra aralarında Luke Cage, Iron Fist vesaire gibi birazcık daha e, hani televizyona uygun daha az bütçeyle çekilebilecek. Özel yani efektleri. evet bu karakterler, karakterler. karakterler. Yani zaten konsept de bence fena değil. Hani mini serisi olarak giriyor olması. He. Yani bodoslama ben bunu 10 sene götüreceğim kafasıyla girmiyor olmaları. Hem riski azaltıyor bence <gülüyor> hem de çeşitliliği arttırıyor. Anladığım kadarıyla ...beş adet birer sezonluk diziden bahsediyorlar aynen. aslında. Yani bu şu demek bence eğer Netflix'te atıyorum Luke Cage'in dizisi tuttuğu anda... ...hani Netflix'te Disney diyebilirler ki bunu ikinci bir sezon çekelim evet. Ya da daha büyük bir network'te ABC'de işte e, veya işte opsiyonlamak isteyen başka bir network üzerinde... ...hani daha büyük bir seri, daha büyük bütçeli bir seri halinde devam ettirebilecekleri anlamına geliyor Hatta ki... Hatta üstünde çok... beyaz perdeye taşınmalısın. Aynen aynen. Yani geçenlerde aslında haberini koymadım ama şöyle bir çizelge gördüm. Hani şu anda sinema dünyasındaki popüler franchise'ların hangi stüdyolara ait olduğu. Hani baktığın zaman o kadar da çok franchise yokmuş. Hep topu 5 veya 6 şirket zaten. Evet. evet. Yani zaten 6 tane dağıtıcı var. İşte Paramount, işte sen söyle Warner, Universal, Fox, Fox, Disney ve ve bunların da yaklaşık beşer tane büyük franchiseları var ki bazıları hatta çok zorlama yani evet. Sony'ninki, Sony'nin franchiseları arasında mesela işte e, Claudio e, hani bilmem ne o yemek havadan yemek düşen, Bey, ha, evet, düşen animasyon var. Ya, onu franchise olarak oraya koymuşlar ama hani baktığın zaman şu anda franchise anlamında en güçlü olan yine Disney ile, Disney ile e, Warner, Warner Bros ve... görünüyor ki Warner Bros'ta şey falan olmadığını varsayıyoruz. Yani Harry Potter'ların geri dönmeyeceğini varsayıyoruz. Tabii. Yani bir de olmayan geri dönecek. Yani dönebilir de yani. E çünkü, çünkü şu an kitap yazmaya devam evet, ediyor şu an. Kadın. Aynı evrende Aynen. başka hikayeler yazmaya başladı. Ki ben Warner Bros olsam zaten sözleşmeye bir kalem ekletmişimdir. Yani sen daha sonra bir şey yazdığın zaman ilk opsiyonu bana sunmak Tabii. zorundasın gibi. Ki yani kadın kaç milyar dolar kazandı. Çok büyük paralar evet. yani zenginin malı züğürdüğüm çenes. Neyse. Yani Netflix'in ve Marvel'ın bu hamlesini ben acayip beğendim. Yani bir kere işin içinde işte Defenders dedikleri daha street level karakterlerle evet. çıkacak olmaları da bence güzel. Aslında... Defenders'la çıkacaklar evet. değil mi? Yani Heroes for Hire çıkmayacak. Hayır. Ama bildiğimiz Defenders değil aslında. <gülüyor> yani bildiğimiz Defenders ekibindeki e, karakterler yok sonuçta. <gülüyor> hani. Ama e, eminim ki onlarla da e, onları da anam ne bileyim cameoları belki olabilecek veya işte crossoverları olabilecek hikayelerde yaratacaklardır. Yani. Bir de Daredevil, Daredevil o boktan Daredevil filmi hala var önümüzde hani Aynen. başka hiçbir şey yok Daredevil Fuck you, <gülüyor> <bad thing. gülüyor> O yüzden de hani tekrar bir Daredevil uyarlaması zaten hani film yapılacak deniyordu. Evet. Şu an dizi olarak düşünülmüş olması benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani. Yani, e, yani basit akrobatiklerle halledilebilecek bir şey çünkü derde bu. Evet. Yani keza şey de öyle, Elektra da öyle. İşte Iron Fist belki birazcık hani üstüne bir, bir böyle yanar dönerli efekt ekledim mi? Yani bir işte Iron Fist. Iron Fist evet şimdi bir yandan da ama hani kostümü vesaire düşünülünce çok, çok cheesy mı televizyonda yani. Ya bence olmaz ya. Ha, ya yanına yanına Afro Luke koymadıktan <gülüyor> sonra <gülüyor> Yani Luke Cage'in Power Man olarak mı çıkacağı Yoksa hani Luke Cage olarak mı çıkacağı Konusunda e, bir Sıkıntım olur olursa Ya muhtemelen Luke Cage'i aslında Hani şey Daha böyle işte sokakta torbacı Falan kıvamında bir hayat sürerken Göreceğiz öyle başlayacak Muhtemelen hikayesi yani hani... Ben bu arada Luke Cage'in orijinini bilmiyorum Sen biliyor musun? Yani hani 50, 50 tane Luke Cage hikayesi okumuşumdur. Hani ana karakter olmadığı hikayelerden bahsediyorum. O yüzden çok orijinle dair hani 3-5 bir şey biliyorum. Ama hani Luke Cage dediğin adam ee, ya, tipik stereotip zencidir tamam mı? Evet. <gülüyor> yani mahallesi vardır onun. İşte mafyo, mafyotik mafiyotik. Mafya. <gülüyor> Mafyoz. <Mafiyel. gülüyor> Yani ilişkileri vardır. Kendisi de hatta dönem dönem ya tepededir ya daha alt kademelerde ama o işte mafya hani zincirin içindedir vesaire vesaire. ya Ondan sonra ondan kurtulup mahallesini temizlemeye çalışmıyor mu bu adam? <gülüyor> yani. yani. Bir nevi aslında zenci bir Ben Grimm değil mi bu herif? Yani. yani. yani. <gülüyor> Çok hani böyle kulağını öteki taraftan tutuyor bu olu ama ya yani. Belki diyebiliriz böyle bir şey. Yani... Bu arada Netflix demişken hani Netflix dışında Amazon da hani e, dizi hikayesine girdi. Hulu e, keza öyle. Hani dijital platformların hepsi aslında bu, bu işe iyiden iyi el attılar. Geçtiğimiz sezonda çok da güzel Diziler izledik aslında. Hı -hı. Hem Hemlock Grove Hemlock vardı. Grove izledik. Güzel bir örnekti. E, House of Cards vardı. House çok çok cards. iyi bir örnekti. Ben de çok iyiydi. Kevin... Hatta... E, neydi? Kevin Kevin Space. Kevin Space çok da... Hani çok mutluydu. <gülüyor> Kevin Space'in hani diziyle ilgili yaptığı basın toplantısını hatırlıyorum. Acayip mutluydu durumundan. Diziden de çok mutluydu. Çok, çok keyifli bir iş yaptıklarını söylüyordu. İzlediğinde de zaten anlıyorsun. Gerçekten çok keyifli bir iş çıkmıştı yani. Yani böyle bir prodüksiyonun hele hele Netflix'in geçen sezonun yaptığı gibi bütün 13 bölümü aynı anda yayınladıkları bir yapımdan bahsedecek olursak... ...zaten hani eğer düzgün adamların varsa iyi bir şey çıkmaması mümkün değil çünkü hepsini bir çekimde çekiyorsun, film çeker gibi çekiyorsun. Yani yok işte bu bölümü başka biri yazsın, yok bu bölüm başka biri yazsın, işte şu gün çekelim, o gün işte... <gülüyor> Biri gelmesin, gün ertelensin falan gibi dertleri olmadıkları bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Nasıl biteceğine, nasıl başlayacağını, yani büyük ihtimalle bütün senaryo ellerinde başlamışlardır. Anladın mı? Yani bunu çektik. Ondan sonra ya, bir sonraki haftanın senaryosu da yarın elime geçecek durumları da yok. Yani karakterin nereden nereye gideceğinin bütünlüğünü anlayıp oynayabilecekler. Yazarlar da, yönetmenler de bütün kurguyu bir arada görüp, işte yönetebilecekleri bir prodüksiyon. Ya bence o yüzden daha olgun bir yapımın çıkması daha muhtemel öyle prodüksiyonlarda. Ya hani 3-5 sene önce mesela benim hiç aklıma gelmezdi dijital platformların bu yönde bir hamle yapacaklarını, buraya doğru gideceklerini. Hiç hiç aklıma gelmezdi mesela. Ben hmm. o yüzden çok takdir ediyorum. Yani güzel işler de çıkıyor. Ben Aynen. mutluyum. Yani... Ya zaten televizyonların <gülüyor> da artık yavaş yavaş hani evet, smart screen'ler artık hani ee bilgisayarın tamamen hayatının iyice merkezine girmesi onu tabii ki getirecek bir şey demek yani nedense o, o tarafa o yönüne çalışmamıştı mesela benim kafam hiç oraya gidebilecek miyim Yani bu aslında oyun sektörü için de yani aynı durum söz konusu yıllardır o yüzden ben az çok bekliyordum çünkü hani oyun sektöründe de e, hani dağıtıcı olarak başlayan bir firma ya da yayıncı olarak başlayan bir firma yeterince büyüdüğü zaman elini mutlaka geliştirmeye de yapıma da sokmak istiyor. Olarak, yapımcı olarak başlayan bir firmada belli bir büyüklüğe geldiği zaman illaki dağıtıma da parmağını evet, sokmak işi, istiyor. istiyor. O yüzden hani dijital dağıtım platformu olarak başlamış şirketlerin de üretime geçmiş olmaları hani çok şaşırtıcı değil. Fakat hani benim pazarlama açısından aslında çok mantıklı zaten. Çok mantıklı bir. Bir de hani zaten güzel paralar kazanan platformlar bunlar. Netflix'te, Hulu'da ve hani bilmiyorum bunun e, kağıt üstünde işte e, finansal şey nedir ama hani AVC ile anlaşıp 10 tane diziyi işte yayın hakkını satın almanın maliyeti sana belli bir şey patlıyordur. Ve, Ki, bir de onların tanıtımını yapacaksın. Aynen. Marketingini şunu bunu yapıyorsun. Onun yerine tamamıyla bütün haklarının senin elinde olduğu bir yapım yapmak belki de finansal olarak da avantaj. E, kendi işini pazarlamak da aslında çok daha ucuza geliyor zaten. Sana. Aynen. Hayretten zaten şey hani sabit bir kitlem var ve evet. subscription e satıyorsun. Anladın mı? Yani senin unik bir içerik e, satabiliyor olman lazım. Yani sen Hulu'da da aynı boku, işte Netflix'te de aynı boku görebiliyorsa o da e, Apple TV'de de aynı boku görebiliyorsa senin oradan sıyrılmak için yani evet. eksklusif bir şeyler yapman lazım. Rekabetten yırtabilmek için aynen öyle. Senin özel içeriğe ihtiyacın var. Sana aynen. özel bir içeriğe ihtiyacın var. Ve zaten onların gelir modelleri de tamamıyla içerik satmak üzerine olduğu için yani televizyon kanalları gibi içeriğin arasına sıkıştırdıkları reklam vesaire değil onların geliri. Onlar hakikaten sana bu içeriği ulaştırmak kaygısında olan insanlar. Yani MTV ya da işte e, herhangi bir Amerikan kanalı dizi izlenmese, dizinin arasındaki sadece reklamlar izlense bile para kazanır. Tabii. Ama Netflix'in para kazanması için senin üye olup o şeyi izlemen gerekiyor. Dolayısıyla zaten içerik pazarlıyoruz, içeriği de biz yapalım demişler ki bence gayet güzel bir şey bu. Aynen, kesinlikle katılıyorum Bunun dışında yine büyük haberlerden aslında... E, Yerel e, olarak büyük evet, haberler. Türkiye için, ya kendi adıma hani konuşmam gerekirse bence Türkiye için çok büyük bir haber. Benim en en çok takip ettiğim, en sevdiğim yayın evlerinden biri Vertigo, DC'nin alt markası... Hı hı. Vertigo çizgi romanları zamanında Arka Bahçe tarafından işte Sandman e, serisi For yayınlanmıştı, Benjamin'de. hala Sandman çok büyük bir isimdir piyasada özellikle Türkiye çizgi roman piyasasında, evet. Evet, çoğunlukla yine kızların e, okuduğu bir seri olsa bile yani Neil Gaiman'ın baş e, şaheseri adledilir ve hani çok okunur, Arka Bahçe zamanında Sandman serisine basmıştı. Hatta, e, tamamlandı sonradan seri arka bahçe tamamlamadı ama seri tamamlandı sonradan 11. kitap olarak basılmış ekstra bir kitap da var hatta aslında seri 10 kitaplık. Onun üstüne V e, for Vendetta vardı yine e, Vertigo'nun yayınlarından Türkiye'de yayınlanan ama ha, sen, bir bir de Ders vardı arada Ders de yayınlandı. E, sen söyle Watchmen'ler basıldı mı, Türkçe? Watchmen basıldı Türkçe ama Watchmen zaten Vertigo değil direkt DC DC, mı evet, DC o gün etiketi Vertigo'dan yani. çıkmamış mıydı? Ya, Türkiye'de basıldığında çoktan artık DC etiketiyleydi. İnan hmm. hatırlamıyorum ilk çıktığı zaman Vertigo'ydu. Ben de e, Vertigo çıkmıştı. altında çıktı diye hatırlıyorum. Ben de direkt DC gibi hatırlıyorum ama şu an çok sallamış da olmayayım ya. Yani. Ama Türkiye'de basıldığında hani telifin direkt DC'den alındığı. Gerçi Vertigo içinde DC dönüyorsun etiketi. etiket, etiket et de yine DC etiketiydi, logodu DC logosuydu. Hmm. Ee, Bunlar dışında çok fazla Vertigo basılamadı. Basılmadı daha doğrusu. Diyorum da basıldığında da zaten çok sınırlı sayıda basılmış. Anında da tükenmişti hani. E, halbuki Vertigo'nun içinde çok daha büyük, çok daha güzel seriler de vardı. Yani ben kendi adıma çok senmen seven bir adam değildim. E, seveni çok var, saygı duyuyorum hani. Ama senmene gelene kadar yani bir Fables serisi var Vertigo'da bence mutlaka okunması gereken çok eğlenceli ben bir seri. Ben hard coverları bitmesini bekliyorum. Yani ben ben çok seviyorum Fables'ı. Hani Hundred Bullets işte Vay. yakın dönemde 100 Bullets var çok iyi bir seri yine. Ee, evet. Wild Westman zaten hani e, biraz daha böyle şey e, opyasada hani Vertigo serilerinin içinde biraz daha super star bir seri zaten hani. Hı -hı. Film hakları da satıldı. Filmini de bekliyoruz aslında. Evet, evet. Gerçi neden dizisini yapmıyorlar onu da bilmiyorum. Neden filmi düşünüyorlar? Aslında yine şey, e, hani Walking Dead kafası bir dizi olur. Olurdu bence de. Yani, Çünkü o da yolculuk hikayesi. Human Target denendi. Human Target'ın evet, dizisi Human olmadı. Gerçi evet. bence... hani devam ben beğenmiştim Ben de beğenmiştim. Evet. Devam etseler ben izlerdim de. Aynen hani. aynen. Çünkü böyle tam... 80'ler sonu 90'lar başında Michi'nin impossible Kafası var onun takipte ben onu seviyordum yani <gülüyor> ben de seviyordum yani Ben izledim hepsine hani devamlı da çekilmiş olsaydı devam ha, ederdim de izlerdim işte ne ha, bu arada tam, şu şu şunu da ekleyeyim aklıma gelmişken hani Netflix gibi e, kanalların e, bu dizi piyasasına girmesinin bir başka avantajı da rating kaygılarının olmaması ha. yani ikinci, ikinci bölümden sonra kaybolan diziler çıkmayacak oradan. Tabii. Yani tam bir sezon, tam bir hikaye çekilip Aynen. bitirilecek. Ve hep onların envanterinde olacağı için hani 3 sene sonra bile izlenmeye devam ediyse onlara para kazandırmaya devam edecek. Yani Sabit bir ertelemelerinin olmaması çok büyük avantaj onlara. Ama şu var ya yani e, dizi eskidiği zaman eskiyor arkadaş. Yani, yani eskidiği zaman eskiyor. Yani 8 eyvallah. sene sonra teknolojisini, hırını zırnını beğenmediğin için o diziyi izlemiyor olabilirsin ya evet, da evet. Hani, o anki kültüre, o anki espri anlayışına vesaire uymadığı için takip etmeyi bırakabileceğin tonlarca eski dizi var yani. Kesinlikle var ama hani ben şey biznis açısından söylüyorum. Yani evet, evet. Sen şu anda bir networkte eğer bir dizi yayınlayacaksan atıyorum saat 8'den 9'a kadar bir zaman ayırmak zorundasın. O zaman içerisinde reklam satışı yapmak zorundasın. O reklam satışını yapamadığın zaman oradaki içeriği değiştirmek zorundasın. Bu adamların öyle bir derdi yok. Evet, evet. Ya bir de hani tam o, o paket anlayışıyla bakmaları çok güzel zaten. Yani evet. Tam bir hikayeyi çekip bitiriyorlar ve tamamını sana sunuyorlar. Evet. Aslında tam bir film gibi veya bir roman gibi, bir çizgi seri gibi işte bir çizgi roman serisi gibi tamamını alıyorsun sen. Bir cilt almış gibisin hani. Evet. Ee, okuyacaksın ve bitireceksin. Eğer o ilk cildi çok beğenirsen, çok seversen ve senin gibi çok fazla insan olursa belki ikinci cilde olacak onun. Yani ikinci bir sezon olacak belki. Hı. Hani o güzel bir anlayış. Ben ben de kesinlikle seviyorum. Hem de, de Probe'nin ikinci sezonu onaylandı. Hayrettan evet. House of Cards'ın da galiba ikinci Aynen, sezonu o da ona onaylandı. Ya. Yani yine bir 13 bölüm tak diye çıkacak. Çıkartacaklar ve biz de büyük bir keyifle izleyeceğiz. Aynen öyle. Ya şey zaten çok, hani düşününce bir yandan da ee, nasıl diyeyim? Yani şimdi sana bir bölüm normalde bir pilot çekiyorsun işte. Sen pilot çektiğin zaman işte o pilotu beğendirmek için işte belli kanalları geziyorsun, şirketleri geziyorsun. Hadi birine beğendirdin ama beğenen diyor ki sana tamam ben beğendim ama üç bölüm daha alayım bunda. Üç bölüm sipariş veriyor sana. O 3 bölüm yayınlanırken istediği reytingi alamazsa işte onun üstüne bir 6 bölüm daha bir 10 bölüm daha veya full sezon sana vermeyebiliyor. Vermeyelim. Ondan sonra da izleyiciler delirip o binalara saçma sapan mektuplar yollamaya başlıyor yani. Hani Oğlum düşünsene Firefly Netflix yapmış olsaydı. Çok güzel olmaz mı? Devam ederdi ya. Ha belki ilk sezonun sonunda güzel bir şekilde hani toparlanmış bir biçimde biterdi ve ikinci sezonda belki olurdu hani. Hı hı. Ama olmadı. Neyse hı. dağıttık. Evet. Vertigo'ya geri dönelim. Türk niye bundan bahsediyoruz? Vertigo'nun çünkü iki tane büyük işi birisi David Copper birisi Wilder Smith'ten Türkçe yayınlanmaya başladı. Çizgi düşler tarafından evet. ki çizgi düşler şimdiye kadar daha e, İtalyan e, çizgi romanları tarafından hı. yürüyordu aslında. Neatin Never vesaire. E, Julia'yı bu tekrar benim çok sevdiğim Julia serisini e, kaldığı yerden devam ettirmeye başlamış. Çok güzel işler yayınlıyorlardı zaten. Frankofonları da vesaire. E, ama şimdi e, o Vertigo açığını kapatmak için Wild gibi bir süperstarı ve e, benim son 10 sene içinde okuduğum en güzel şey dediğim Day Tripper'ı Gün Gezgin adıyla çıkardılar. Bu müthiş bir şey. Yani hani ben çok mutluyum. Acayip mutluyum. Bu arada Gün Gezgin'i demişken e, ben ...isminden de çok memnunum... ...yani güzel çevrilmiş bir... ...başlık bence, gün gezgini başlığı... Ee, ...hani... ...bizim zaten... hani ...böyle şeylerde... ...isimlerle ilgili çok büyük takıntılarımız oluyor... ...çünkü... ...Türkiye'deki... ...herkes İngilizce bilmiyor... ...yani biz... Her, ...çoğu her şeyi, yani dışarıdan gelen çoğu her şeyi... ...orijinal diliyle tüketmeyi... ...seven bir e, topluluğuz aslında... Dolayısıyla hani isim lokalizasyonu konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Filmlerde değil mi özellikle? filmlerde. <gülüyor> abi mesela Days of Future Past ne diye çevirmişti abi? Geçmiş günler <gülüyor> gelecek, gelecek abi. Yani var mı böyle bir şey? Yani, yani var... normalde aslında hani lokalizasyon yapılıyor, çeviri yapılmıyor. <gülüyor> hani yeni bir isim bulunuyor ona, farklı bir isim bulunuyor. Belki işte seyirciye çekici gelecek bir isim konuyor vesaire ama bunda o da yapılmamış. Hani ne çeviri olmuş, ne lokalizasyon olmuş. Aynen. Böyle iki arada hani, hani kimi e... kim bulmuş ve kimin hoşuna gitmiş, kim okey demiş, tamam budur demiş. Çok merak ediyorum mesela ben. Ben de çok merak ediyorum. Ya... Yani Ender's Game uzay oyunları diye çevrildi. Ya onu anlarım mesela değil tamam. Orada bir lokalizasyon evet, var. Yani tamam hani... yani, orada Ender ismiyle zaten bir oynama yapamazsın tamam mı? Türkçe'ye birebir çeviremezsin onu. Hani sonuçta İngilizce'de Ender dediğin zaman hani sonlandırıcı anlamını da çıkartabiliyorsun. Ender orada. diyecekler burada evet, yani. Ender'in oyunu ya da Ender'in oyun <gülüyor> falan. Yani oradaki kelime oyununu tamam birebir yansıtamayabilirsin. Hani... Mecbur kalırsan Ender'in uzay oyunlarına çevir ama ne bileyim geçmiş günler gelecek. Ya gelecek geçmiş günler aslında. Evet yani yani hani... tam çevirisi de o zaten. <gülüyor> çevirisi bu <gülüyor> ve hani geçmiş günler gelecekten daha kötü durmuyor zaten. Hani evet. yani kötü bir çeviri diyemez kimse çünkü çeviri evet. birebir moda, moda çevirisi işte hani neden kullanmamışlar niye tercih etmemişler hani böyle bir farklılık da yaratmıyor ki ya onu duyarlarsa gelmezler falan öyle bir durum da <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hani, ''Why The Last Man'' de hani birebir bir çeviri yapmışlar, evet. son erkek ''Why'' ama olmuş. Ama o ya, ''Why'', yeah. why son, son erkek o ama bir yandan da önemli aslında. Şimdi ben başında mesela şey düşünüyordum hani e, ''Y'' son adam olabilir gibi geliyordu. Muhtemelen öyle çıkar diye düşünüyordum ama ''Son Erkek'' diye çıktı çünkü e, spoiler etmek istemiyorum aslında. Çünkü kitaba girdikten 5-6 sayfa sonra kitabın olayını aslında anlıyorsun. Ve ondan sonra daha da böyle içine çekiyor. Çok dizi kıvamında, televizyon dizisi kıvamında giden bir seyir. Ya Şimdi adam yerine erkek tercihi orada bence çok doğru bir yandan da yani. Yani bilmiyorum bence <gülüyor> yine çok garip geliyor anladın mı son erkek, son adam. Çok alışıksın ama orijinal ya. Yani. Yani, Why the last man yani, İngiliz, yani. Biz zaten şey o İngilizce cool fazlasıyla alışmış evet. olduğumuz için lokalizasyonlarda, çevirilerde hani o, o hava... Bir türlü yakalanamıyor. Ha, gün gezgininde çok iyi, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama ne bileyim işte Kaptan Amerika kış askeri abi. <gülüyor> Ama ya çok zor ya. yani. Winter Soldier <gülüyor> zor, zor, çok zor. Tamam. Yani ben daha önce postlardan birinde haberlerden birinde yazarken hani kışlık asker diye de aldı <gülüyor> Çünkü ne konulabilir ben de bilmiyorum. Yani düşünüyorum. Evet bunun adı kış askeri, Winter Soldier. Ama onun Winter Soldier olmasının bir sebebi var. O yüzden Winter Soldier. Şimdi evet. bunu bilmeyen adama e, o ismi farklı bir şekilde çevirerek vermek bilen adamlara haksızlık olur tamam mı? Yani hani, tam bilen adamlara ama çok bıçak sırtı bir durum oldu. Yani bilen durum adamlara olur. bence çok büyük haksızlık olmaz çünkü zaten ya, biliyor. Ama bilen adam her zaman en iyi çeviriyi bile normalde küfredecek yani. Yani, Çünkü o çeviri, yani bilen yani, adam onu İngilizcesiyle he, o kadar kanı, kanıksamış ki bir çıkıp başka bir isim koydun da ona Va, o değil ki amına koyayım diyor yani Ama bilen adamın en azından ben bunun orijinalini biliyorum deme lüksü var Yine var yine biliyor işte Yani bilmeyen, adam, onu kış e, bilmeyen askeri, adam da kış askeri Dur bakayım kış ne demek winter asker ne soldier deyip baktığında aa winter soldier görecek yani Yani ama cool değil abi e, değil, Çok, değil çok ya. loser bir çeviri yani <gülüyor> Bilmiyorum yani hani ben çok şey yapamadım hani Winter Soldier kış askeri abi yapacak, yani yapacak bir şey, bir şey yani. olmayabilir yani benim yetilerim kapsamında daha iyi bir çeviri çıkarma yetisi yok ama. Yani, hani zamanında işte Lucky Luck'ta Lucky Luck'ta Apple'da gibi Red Kit hani bildiğin ha. isim koyulmuş orada hani evet. öyle bir şey yapılabilir miydi ya yapılsa daha çok küfrederdik inan bana ya derdik ulan kış askeri şey. işte kış askeri yazsanıza derdik yani hani. Winter Soldier Bucky'nin dönüşü. Hı. Onu diyecektim az önce aklımdaydı. Bu e, isim verme, lokalize etme, çeviri konularında Almanları çok takdir ediyorum mesela. Almanlar şey yapıyorlar. Gerçi o biraz da artık Almanca dilinin e, yitip gitmeye, tamamen Amerikanlaşmaya başlamasıyla alakalı belki ama şey yapıyor Almanlar. E, filmin orijinalı adını tutuyorlar. Arkasına da tire koyup e, bir tane Almanca isim uyduruyorlar. Onu koyuyorlar. Hmm. Bu. Yani orijinal ismini veriyor. Yanında da Almanca bir isim koyuyor. İkisini birden sunuyor sana. Yani böylelikle sen hem orijinal ismini görüyorsun hem de onların yakıştırdığı ismi görüyorsun. Aslında fena bir fikir değil. yani Bence de. Ben <gülüyor> kendim bildiğim bileli. Almanlar bunu yapıyor. Bu arada hani Almanlar demişken geçenlerde bahsetmiş miydim bilmiyorum da e, Thor Dark World mesela Almanya'da şey Dark Kingdom olarak çıktı. Evet. Niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. E, Komikmiş. Yani. <gülüyor> ben bunu bilmiyordum. <gülüyor> Niye yapmışlar öyle bir şey? Bilmiyorum ama yani çok da büyük fark yok ve İngilizce değiştirilmişler <gülüyor> tamam mı? Hani Almanca değiştirmiş olsalardı tamam anlarım. Ama World değil de Kingdom. Hani benim kafamdan çıkan en mantıklı <gülüyor> gerekçe şeydi. Bu herifler iki tane dünya savaşı başlatmışlar. <gülüyor> World kelimesine bir tiks işleri, <gülüyor> olabilir A World War Z olarak yayınlandı acaba <gülüyor> Kingdom <gülüyor> War Z <gülüyor> evet. ama hani şu var Kingdom Almanca'da hani Königdom ya yani hmm. hani çok benzer kelimeler hmm. aslında benzer olması zaten çok normaldi ee, belki hani diyeceğim de yok abi değil yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey çıkartamadım evet. ne bu arada <gülüyor> e, Şunu da Konuşmak istiyorum aslında. Ya şimdi sektörde ya yani piyasa diyeyim sektör demeyeyim de çünkü sektör yok aslında Türkiye'de çizgi roman sektörü yok ama e, piyasada genellikle bu tür mesela seri olarak e, hani ne bileyim e, çıkan çizgi romanlar için bahsediyorum. Detay bir tek sayı, tek cilt. Ya yani on sayılık bir seri aslında, yani, tek bir ciltte toparlanmış. Evet, yani zaten bunu fazikül olarak görme imkanı, imkanımız hiçbir zaman olmayacak evet. yani bizim için. Day Tripper tek, tek bir kitap. Evet. Evet. Ama Wyden esme uzun seneler boyunca seri olarak çıkmış. Evet, 60 ee, sayı yayınlandı. <gülüyor> bir, e, şey. Yani böyle şeylerin sözleşmesi acaba nasıl yapılıyor Yani çünkü piyasada görüyoruz biz hani birinci cildi çıkıyor, ikinci cildi çıkıyor, üçüncü cildinden sonra yok. Şöyle oluyor. E, sen bir paket e, satın alabiliyorsun. Yani diyorsun ki ben ilk 3 cildi istiyorum. Yani asla kalkıp ilk on cildi istemiyorsun çünkü ilk 10 cildi istersen ödeyeceğin meblağ yani birden çat diye diyeceğim meblağ yükseliyor. Sen o yüzden aslında 3 ciltlik bir anlaşma yapıyorsun. Her cildi basacağın dönem e, parasını ödüyorsun gibi bir şey ama e, aldığın pakete bağlı olarak değişiyor işte işler. Yani o yüzden aslında böyle yapılıyor. Yani bazen şey de yapabiliyorsun. 3 farklı seri alıp sadece ilk kitapları satın alıyorsun. İlk kitapların telifini alıyorsun. Ve diyorsun ki yani bu üçünden ikisi tutmazsa mesela hı hı. devam etmem arkadaş. Ama o da işte okuyucu tarafından tam bir böyle şey hani yani iki ucu boklu değil. Evet, yani okuyucu diyor, yani. diyor ki tamam <gülüyor> diyor ilk kitabı çıkardı bu herifler. Ama ikiyi üçü çıkaracaklar mı bakalım diyor. Ben almayayım bekleyeyim diyor. İki üç gelmeyecekse almayayım ben zaten diyor. Hani bekleyeyim diyor. iki çıkardıklarında belki yine hani biraz daha beklerim. Üç de çıkarsınlar diye. Hani emin olurum bu o zaman diyor. Hani basmaya devam edecek bu işte falan. Ya da diyor hani iki çıktığında alırım. 1 ile ikiyi okumaya başları. Ama bir de almayan yani ilk çıktığında almayan tonlarca insan var. Evet. Almıyorlar. Yani şimdi ama sen de diyorsun ki bakalım biri alıyorlar mı? Biri alırlarsa 2'yi <gülüyor> basayım. Yayıncı olarak da sen bunu diyorsun. Ya, tamamen böyle bir bok, ya, gibi var, boktan bir durum var. Yani hani o nasıl aşılır? Yani şey yapabilirsin. Yani, yani senin garantili olman lazım <gülüyor> okuyucuya. Ben 2'ü 3'ü 4'ü 5'i kesin basacağım lan falan. Garantiliyemiyorsun işte. Garanti sözün, sözün garanti değil çünkü yani. Yani onu yapıp yani garanti garantileyecek tek şey aslında hani pazarın yeterince büyümesi ve hani çekimser e, kalan adamlar almasa bile ilk cilde alanların hani yayıncıyı doyurması. Tamam mesela e, ye son erkek. Wild Less Man için e, şeyi biliyorum yani yayıncı çizgi düştüler kesinlikle onun cildin tamamını çıkaracağını söylüyor. Yani hani. Ee, tanıdığım da adamlar, arkadaşlarım. Hı hı. Ee, ben inanıyorum mesela kesinlikle basacaklar. Çünkü bir yandan da biraz da idealistler bu konuda. Yani e, gerçekten iyi işlerin Türkiye'de yayınlanmasını istiyor. Gerçekten sevdikleri işleri Türkiye'de yayınlamaya çalışıyorlar. O yüzden ben inanıyorum yani Wild West'lerin kesinlikle devam edeceğini. Peki, <gülüyor> hani yani. Bir, <gülüyor> daha, bir şey daha söyleyeyim. Bu biraz da zamanında arka bahçe ve gerekli şeylerin de biraz suçu. Hani insanların gözünü korkutan onlar aslında. Çünkü onların başlayıp devam etmedikleri çok fazla seri var. Evet. E, bu olduğu için de insanlar biraz çekimsel kalıyorlar. Hani sadece tabi arka bahçe değil, zamanında lalinde yaptıkları var, işte oğlan da başlayıp bitirmedikleri var, bir sürü evi var tabi böyle ama daha çok Amerikan çizgi romanı basan işte daha çok diyeyim neredeyse tek Amerikan çizgi romanı basan Arka bahçe hani ondan önce işte e, büyük mavi ve number one comics bir numara çizgi roman olarak bilenler de olabilir belki ya onlar yüzünden de biraz çekimsel oku, okuyacağız aslında yani hani zamanında da, bu herifler de denedi işte olmadı devam etmediler o zaman ben biri almayayım yarıda kalmasın hani böyle düşünüyor insanlar yani. Ay. Tabii, yani bu oluyor. Evet. Bir Ama de, işte yayın evine destek vermen lazım senin ki devamını getirsin. Bunu aslında yayıncının değil okuyucunun elinde olan bir şey olduğunu insanların anlaması lazım. Evet. Hani ben de birazcık da ondan bahsetmek istiyorum aslında. Hani biz de sonuçta e, hani bu geek sre vesaire başlamamızın e, sebeplerinden bir tanesi bizim sevdiğimiz şeyleri seven daha fazla insan olsun evet. diye başladığımız bir şey. E, peki. E, sence hani bu geek kültürü, çizgi roman kültürü e, hani büyüyor mu Türkiye'de? E, büyüyor tabii yani şimdi hani... ama bunun bir tüketime dönüşmesi lazım ki hani pazar büyüsün anladın mı? E, hani tüketim derken tabii internet çağında yaşıyoruz internetten neredeyse her şeyi bulabiliyorsun ama e, bir şeyin sürekli e, bir piyasanın e, susten edilebilmesi için yani yayıncının dağıtıcının, çevirmenin Sandım mı? Para kazanıyor olması lazım. Tabii. Sence... O henüz hala oturmuş değil işte yani. Ya çünkü hani şöyle bir şey var hala küçük bir kitleyiz biz hani Türkiye'de. Geek kültürü hala çok böyle oturmuş işte herkesin bildiği, ettiği, konuştuğu, ettiği şeyler olsa bile hani atıyorum sadece cep telefonuyla ilgilenen adamlar var mesela tamam mı? Evet. Hedefin tek derdi cep telefonu. Ama çizgi roman atıyorum işte bir yerde bir Batman çizgi romanı görse aa Batman'in çizgi romanını çıkarmışlar, karikatürü çıkmış falan diyebilecek bir adam. Tamam mı? Hani böyle adam da var. Ama e, Amerika'da yayınlanan çizgi romanları çıktığı gün almaya çalışan veya işte download edip hemen okumaya çalışan işte onun franchise'ını e, merchandise'ını da biriktirmeye çalışan atıyorum işte e, figürlerini toplayan, filmlerini mutlaka sinemada izlemeye çalışan, DVD'sini Blu-ray'ine alan, oyununu oynayan falan böyle adamlar da var evet. ama bunlar, bunlar işte ne yazık ki yani bunlar dediğim biz ne yazık ki hala küçük bir kitleyiz. Tabii ki Amerika'daki kadar büyük bir kitle yok. Ama gelişiyor çünkü ya Amerika madem bu oyunu aslında oynayan Madem oradan gelecek, oradan yayılacak bu. Onlar da aslında bu işi iyi yapıyorlar. Son dönemlerde izlediğimiz DC ve Marvel filmlerinin sayısını düşün, televizyonda izlediğimiz DC Marvel işlerini düşün. Bunlar bize de ki, ne kadar çabuk ulaşırsa aslında evet o yani, kadar çabuk oturacak. Bizim görmediğimiz de bir sürü iş yapıyorlar. Tabii ki. Yani biz mesela hani çoğumuz oturup da Cartoon Network izlemiyoruz evet. ama ya yani adamların gelecek nesil için yaptıkları hazırlıklar da inanılmaz yani. İnanılmaz işte ama. Ee, hani 5-6 yaş arası e, çizgi film izleyicilerine çizgi roman alışkanlığı kazandırmak için animasyonlar yapıyorlar. Ya Disney işleri bir kere hani Aynen. tamam evet çok küçük e, yaştaki bir kitle hitap ettiğini düşünen insanlar ama çok eğlenceler. İnanılmaz eğlenceler <gülüyor> ama çok zekice işler. Evet. Yani evet çocuk yine belki izlerken sadece o karaktere ha düştü falan diye gülecek. Hı -hı. Ama onun ardı arkasında dolduruyor. Yani. E, hikayeye 55 yaşında adamın da gülceğe şeyler ekliyor ya da işte 25 yaşında adamın da gülceğe şeyler veya anlayabileceği öğrenebileceği şeyler ekliyorlar. Ya bir de hani geçenlerde animasyonlar da çok çok kaliteliler ya çok çok, çok eğlenceli. O hani şu, geçenlerde bu konuyu konuşmuştuk sende ee, başka bir arkadaş da vardı masada. Hani geeklik denen şey aslında hani çok basit çok yüzeysel görünen bir şey ki öyle olması lazım ama aslında bir yani bir adım içeri attığın zaman çok büyük bir çok dünya. büyük bir dünya ve geriye dönük o kadar çok şey birikim isteyen bir şey ki tabii yani, yani şu an sen bugün Batman okuyayım dedin. <gülüyor> New 52 işte yeni 52 Batman'le başladın diyelim. Evet. Tamam mı? Senin için Batman o mu? Hayır o olmamalı. Çünkü e, bunu Aynen. okuyorsun ama bu herif ulan bu karakter 1930'ların sonundan beri işte 40'lardan biri var. Hani ya yani 2014 galiba Batman'in 75, 75. yıl dönümü olacak. Yani önümüzdeki sene 75. senesi. Hatta DC şu anda şimdiden şey hazırlıkları yapıyor işte 75. yıl dönümü için ve Batman'in ilk çıkışı Detektif Comics 27. sayı ve Detektif 27 de 20 yani önümüzdeki seneye denk gelecek. Evet. Şu anda kaçlardalar? İşte 20'lerde 20'lerdeler galiba değil mi? Ee, yeni 52 son şeylerin tam 19, takip etmedim. 20 Yani 20'lerde falan olmalılar. Ya da 19 20. 20 başlar en, en fazla. Hani bunun için şimdi hazırlık yapmaya başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane şey hazırlayacaklarmış Dedektif 22 için bir özel seri evet, haberini koymuştuk evet, haberini koymuştuk Frank <Gülüyor> Miller'da hatda Aynen bir büyük bir çift sayfalık bir bir splash, page, splash çiziyor. page çiziyor yani bu var yani geek kültürü hani yani... ama şu var abi bak araya giriyorum. üç sene önce Hı -hı. oturdum dedim ki ben Spiderman'i birden başlayayım okuyayım hacı Hı -hı. birden 500 e okuyayım. çünkü 500 sonrasını ben okudum de <gülüyor> Olmuyor, olmuyor okunmuyor. Zor, yani özellikle zor. ilk hani ilk 150-200 sayı o, olacak gibi değil. Hiçbir şekilde olmuyor yani. <gülüyor> İstediğim kadar zorla, istersen ulan tuvalette sıçarken okurumda falan. Bir yerden sonra olmuyor. Şöyle yapıyorsun, ilk 3 sayıyı okuyorsun. Yani hani eğleniyorsun da. Çünkü aa nasıl Böyle? başlamış ha. onu görüyorsun. Ne kadar aptalca şeyler olduğunu görüyorsun. Ya da senin şu anki kültürüne çok yabancı gelen, şu anki teknolojiyle... Uzaktan yakınlar alakası olmayan, komik kaçan şeyler görüyorsun. Halbuki çok ciddi yapılmış döneminde işler. Atlıyorsun, 50. sayıdan birkaç tane okuyorsun. Atlıyorsun, 100'den biraz daha okuyorsun. İşte atlıyorsun, 150'den okumuyorsun, 200'den <gülüyor> okuyorsun. Atlıyorsun, 300'den okuyorsun. <gülüyor> Bu sefer 100'er, 150'şer atlamaya başlıyorsun. 500'e geldikten sonra, 500'den sonrası yine hani 500-550 arası da biraz zor da olsa. Ama okunuyor, oradan sonrası çok rahat okunuyor. Çok güzel hikayeler. Yani şöyle bir şey var. Ee, hani ben çocukken annem şeyleri falan okuturdu bana. Annem böyle birazcık daha entelektüel olmamı istiyormuş meğer. <gülüyor> <gülüyor> hani işte e, ne bileyim işte e, bir sanat eserine nasıl bakılır işte ne bileyim anladın mı? Bu tür yardımcı kitaplar var tamam mı? An sanatı anlamaya yönelik tamam mı? İşte hani ne kadar çok biliyorsan o kadar çok şey görürsün mantığı kitaplar. İşte e, çizerin e, background'unu anlatıyor, hayat hikayesini anlatıyor. İşte çizdi işte ne bileyim işte e, şey çiziyorsa, vazo çiziyorsa o hani vazo çizimlerindeki neden vazo çiziyorlar, neden oradaki el, elma ya çiziyorları anlatıyor. Tamam o dönemlerdeki moda'yı anlatıyor vesaire falan filan. Hani bu var ama çizgi roman kültüründe, geek kültüründe bir de şöyle bir şey var e, bu, aynı karakteri. 15 zilyar adam çiziyor, 15 zilyar adam yazıyor, 15 zilyar adam editliyor ve farklı farklı e, evrenlere koyuyorlar. Anladın mı? Yani sen o karakteri gerçekten anlamak için, tamam mı? Sadece bir çizerin background'unu bilmen ya da işte o ne, değil hangi değil kafayla çizdiğini ya da yazdığını bilmen yeterli olmuyor. Ama şu da yok mu bir dakika? Hani o, ha. orada şöyle bir sıkıntı yok mu ama? Ee, sen mesela e, gerçekten ona inanıyor musun? Yani hani... Bunu bu, bu herif çizmiş, ben onu background'la bilmediğim. O, o, o her onu, zaman iyi bir şey değil çünkü. Her zaman iyi bir şey değil, onu, onu savunmuyorum zaten. Dan ama... mesela çizgi romanlarda <gülüyor> e, yaptığı işler yüzünden o heriften nefret edebilirsin ama <gülüyor> Twitter'dan takip ettiğinde herifi çok sevebilirsin. Herife çok sempati duyduğun için de çizgi romandan aldığın e, his, o çizgi romanın verdiği hissiyat değişip birden çizgi romanı tekrar Aynen. sevmeye başlayabilirsin. Yani Tam benim, da geçer, tabii tabii benim demek istediğim şu hani derinliğine inmek istediğin zaman o kadar çok dallanıp ve budaklanabilir bir evren ki çizgi roman evreni özellikle hani aslında araştırmanın şey yapmanın bir haddi hesabı yok çünkü nereden baksan 100 yıllık bir sektör Amerika'da şu anda. Ama Marvel DC tartışması yapmamızın sebeplerinden biri de o değil mi aslında? Şimdi benim için mesela hani DC çizgi romanları'nın her zaman çok daha fazla bir derinliği vardır, background'u hep çok daha fazla doldur, hep Aynen. çok fazla de Aynen. detay vardır takip edebileceğin et edersen eğer. Hı hı. Hep çok fazla alt metni vardır. Zaman zaman siyasi, zaman zaman işte evet. kültürel, sosyolojik vs. Marvel'da mesela o kadar değildir. Marvel benim için çok daha yüzeysel mesela. Ama, daha eğlenceli <gülüyor> Marvel yani şey o e, Marvel DC kargaşası yani kavgası ya da işte karşılaştırması e, şeyinde benim şöyle bir de, yani Marvel'da mesela senin dediğin gibi, ben de bir DC'ci olarak hani Marvel'da ben o karakter derinliğini, işte hikaye, bütünlüğünü vesairesini bulamıyorum. Ama Marvel'da şu var, Marvel'da e, görsellik çok fazla ön planda. Yani e, görsel inovasyonların çoğu Marvel'dan çıkıyor. Ama i̇şte, karakterlerin, işte e, hani süper kahramanların, işte hani, özellikle image öncesi o çizer, çizer süperstarlık dönemlerinde işte eee Jim Lee'nin işte e, Love, yok. E, işte Todd McFarlane'ın Silver Surfer'ı vesaire evet, vesairelerin. Ama 2000'lerin başından itibaren DC de o yöne yöneldi aslında. DC'de de mesela şu an hem yazarım hem çizerim. Evet İyi e, olsun istiyorum. Ama şey baktığın zaman Marvel'da tam tersini artık bence. Marvel daha hikayeye dönmeye evet, çalışıyor. Evet, Marvel'da hikayeyi biraz daha plana çıkarayım. Çizerim de biraz daha hani e, çok mainstream olmasın hani çok çok fazla böyle denemeler yapmaya başladılar. Yani Son bana... Fantastic Four'u gitler kime çizdiler yani hani o yüzden bilmiyorum Marvel yani sürekli zaten hani, sabit kalacak değiller bu adamlar yani birbirlerinden sürekli haberdarlar. Bu adam yani adam Marvel'da çalışmıyorsa DC'de çalışıyor, DC'de çalışmıyorsa Marvel'da çalışıyor. Sonuçta her işler... şey denilebilir hani Marvel Marvel daha <gülüyor> Marvel daha kreatif ama DC daha inovatif denebilir belki çünkü. Yani çünkü şey var hani sonuçta en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bir Marvel metod, DC metod diye bir çizgi roman nasıl çizdir konsepti var, şirketin nasıl çalıştığı ile ilgili. Yani Marvel'da yazara, yazar çizere hani ben şöyle bir kare istiyorum, şu olsun bu olsun hani kafana göre takıl. Yani bu bir Marvel metodu olarak bilinen bir şey. Genel hatlar verilir, plot verilir. Çizer, ne çizmek istiyorsa çizer. Boloncu'ya da işte ne yazılması gerekiyorsa, diyaloglarda ne yazılması gerekiyorsa da yazılır. DC tam tersi. DC full script çalışmayı seviyor. Yani yazar dikte ediyor senin ne çizeceğini, ne çizmeyeceğini. Yani geçen bahsettim sana. Killer Joke'un ben script'ini bir okuyayım dedim abi. Killing Joke. Evet, Killing Joke'un ben script'ini okuyayım dedim. Yani herif Alan Moore, psikopatın <gülüyor> önde gideni tamam mı? Bir sayfa... Şey yani Killing Joke'un ilk sayfası için herif 7 sayfa skript yazmış. ve <gülüyor> panel panel anlatıyor tamam şurada şu var burada bu olacak falan filan. Yani 7 sayfa bir, bir sayfa için <gülüyor> 7 sayfa skript yazmış herif yani. yani. Böyle çalışmayı seviyor da birazcık. Bir de şöyle bir şey de var hani Marvel'dan çok daha önce büyük bir e, gruba satılmış DC anladın evet. mı? Yani onların çalışma şekilleri birazcık daha... E, fazla belki denetlendi. Birazcık daha bürokratik dönüyor evet. olabilir işte. Aynen. Ya da zamanında öyle döndü. Şimdi Marvel'da da öyle olmaya evet. başladı. Çünkü Marvel'da DC şey e Disney aldı. Nerede kaldığını hatırlıyor musun? Nerede kalmıştı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte Marvel DC'den bahsediyorduk. E Neyse ben hala Marvel'dansa eee DC okumayı tercih eden birisiyim. E ben de öyle. Ama dediğim gibi işte, hani DC DC'de daha bunalım hikayeler okuyorum, tamam mı? Evet Daha biraz daha ciddi, daha bunalım hikayeler okuyorum. Marvel'da ya şey vardır ya böyle e, atıyorum, işte birkaç hafta boyunca işte uzun bir dönem kendini Avrupa filmlerine bağımsız sinemaya vermişsindir onları izliyorsundur. Sonra Aynen. bir gün dersin ki evet lan de fury's çekeyim de bir <gülüyor> de yani. şarj olayım. Ben şöyle eğlencelik çerez bir film izleyeyim. Yani bir komedi izleyeyim falan, falan Marvel benim için o. Hani gerçekten eğlenmek istediğimde açıp DC'yi okumam. Plastik ben okumayacaksam hani açıp işte Marvel'da herhangi bir şey okurum yani. Hani Deadpool okurum, işte atıyorum X Avengers, X-Men vesaire okurum hani. Marvel okurum ama eğlenmek istiyorsam DC okuyorsam daha böyle hani o aralar roman okuma kafasındayımdır. Hani o yüzden hmm. DC okuyorumdur falan. Ayrıca DC'de de inanılmaz çizerler var artık yani. Var var. Yani... Tabii artık deyip öncekilerin de ağzına <gülüyor> sıçmış olmayayım ama yani... Ne bileyim son dönem çizerleri çok çok kaliteli çok işler... Çok kalite. O yüzden de DC aslında biraz daha inovatif değil mi diyorum. Mesela J.H. Williams diye bir adam vardı ki... Kendisi aslında terk etti DC'yi bu aralar ama... Yani yani hmm inanılmaz inanılmaz işler yapıyordu ya inanılmaz işler yapıyordu yani hani e, oturttuğu o kurgu hı hı. çok farklıydı çok yenilikçiydi çok, çok çok değişik bir işti çok seviyordum ben çizgisini de kurgusunda yani DC çizimleri gerçi birazcık daha yani çizerlerle değerlendirmek bence belki de birazcık haksızlık olabilir çünkü yani sonuçta %100 yüz e, DC'ci %100 yüz kalan kimse yok artık. Var ya yine. Yani Bendis var. <gülüyor> Onun DC'de bir şey yazdığını bilmiyorum. Kesada'nın da DC için bir şey yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama çoğu gidip geliyor yani. Yani şu an için ne bileyim, eee hani Mesela Animal Man veya işte Swamp Thing'deki ya da eee Batman'daki şey, e, panel kurgusu veya işte çizim tarzına hiçbir zaman biz Marvel'da yani şu ana kadar gördük mü ona benzer bir şey? Ya aslında gördük sayılır. Ee, şöyle... Neyle? Neyle? Neyle? Neyle? Hemen <gülüyor> kendi yazdığım <gülüyor> haberlerden birini bulup bakacağım. Yani ben Marvel hep daha... Dersin modern kalmayı başarabilmiş bir e, şey, hep teenagerlara hitap etmeyi bilmiş bir e, şirket bence. DC zaman zaman bunu kaçırmış diye düşünüyorum. Bazı şeyler çok fazla demoda kalıyor, daha, bazı şeyler çok fazla e, şey oluyor, ciddi oluyor. Dolayısıyla hani e, güncellik açısından Marvel çok daha şey e, nasıl sen başarılı güncel kalma konusunda niye şimdi güncel kalma konusunda başarılı demişken yine bu haftanın son birkaç günün büyük haberlerinden biri aslında Miss Marvel Marvel'ın Miss Marvel'ı Müslüman oldu. Müslüman bir <gülüyor> ya Müslüman olmuyor aslında hani Müslüman bir kız yani, mi? Miss Marvel oluyor <gülüyor> aynen öyle yani Carol Danvers aslında işte yaptım Marvel orada Carol Danvers'a ne olacağıyla ilgili bir şey söylüyorlar mı hayır söylemediler ama e, e, kızımızın Müslüman kızımızın Kamala Khan kan e, Büyük bir e, Miss Marvel hayranı olmasından e, doğan, gelişen bir durum var. E, güçleri kazandıktan sonra Miss Marvel oluşu. Hı hı. O yüzden şeklinde bir açıklama var Marvel tarafından. Şimdi e, Marvel biraz daha güncel kalıyor demişken. Hı hı. Böyle hani yeni bir şey yapıyoruz işte Müslüman karakter falan. Ulan DC bunu daha önce yaptı. Green Lantern'la da yaptı. Hani... Tamam bak bir dakika. Senin burada bahsettiğin güncellik kavramı birazcık daha olgun ama. Yani ben illaki politik ya da sosyal görüşlerden bahsetmiyorum. Hitap şekli ve yani kitleyi elinde tutabilme açısından Hı. diyorum. Hani şimdi bir X-Men okurken tamam mı? Hiçbirinin orijini, orijini e, Superman veya Batman kadar e, sabit değil. Hiçbirinin e, kod adı <gülüyor> o kadar yani zaman geçtikçe hani karizmasını yitirecek kadar da çizgi değil. Yani o tür seçimleri iyi yapıyorlar. Karakterleri çoğunlukla genç. Tamam Ama zaten onu dedik ki işte Marvel'e eğlencelik derken kastettiğim de o biraz. Ha, yani işte. Herifler daha mainstream bir aynen işim. Aynen. Ben de Herkese de hitap edeyim. Güncel kalabilme kısmında benim demek istediğim şey o. Yani tamam e, Marvel karakterlerinin de şey var. Hani güçlerinin karşısında onları zayıflatıp işte zaafları var. Ne bileyim işte eee kendi kişisel dilemaları var. Ama bunların işleniş şekli hep böyle pembe dizi gibidir. DC'de öyle değil. Yani Batman'e bakıyorsun herif annem babam öldü lan diyor. Sen kalıyorsun böyle tamam mı? Ya aslında o açıdan bakacak olursan DC daha muhafazakar duruyor bir sürü konuda. Evet. Ama hep şey demişimdir mesela Marvel işte Hollywood sinemasıysa DC Amerikan bağımsız sinemasıdır. İşte Vertigo'da onun yanımda Avrupa bağımsız sineması gibi kalır falan. Hani hep öyle ayrıştırmışımdır kafamda şimdi DC için ya, muhafazakardan kastım sadece dini veya politik konular değil tabi ki hani silah kullanmama işte Batman'deki ya da işte adam öldürmeyiz biz falan durumları bilmem ne. DC'de ama mesela onları yavaş yavaş açmaya değiştirmeye başladı. Başladı. Bu arada muhafazakar demişken aslında DC kapakları arasında böyle çok acayip çarpıcı kapaklar var. Mesela Green Arrow'un bir ünlü kapağı vardır. Speedy'nin ee, hani eroin da evet. iğne iğneyle eroin aşılar, kapağı var Ama Ve... bundan 2 sene önce de mesela Supergirl'ün kıyafetini değiştirmeleri, Power görün kıyafetini değiştirmeleri, <gülüyor> Supergirl zamandaki o Cemal Eagle'ın dediği işte annem e, ne çizdiğime baktı. Bu ne orostunu çizmeye başladın dedi falan işte biz de o kıyafetini değiştiriyoruz zaten falan filan açıklamaları bilmem ne hani zaten bir global muhafazakarlaşmadan bahsediyoruz hani çizgi roman dışında da. Ya orada ama bir yandan da şu var. Marvel eşcinsel karakterlerini evlendiriyor. DC ama bunun yanında Batwoman hikayesinde gördüğümüz gibi yani, hani evlenmelerine birdenbire karşı çıkmaya başlıyor. Ben hani ben o konuda hani çok şey değilim. Hani DC lan yani geyler evlenir mi lan tutumu yüzünden evlendirmemeyi tercih ettiğine inanmıyorum şahsen. Yani e, bu anti-gay bir e, söylem olarak ben çok görmüyorum. Orada Hayır, zaten anti-gay bir durumları olsaydı en baştan karakteri eşcinsel, eşcinsel Yani Şey bir kere... E, Ki gay, Batman'dan önce de da yani aslında Batman'ın sevgilisi evet, Montoya, Montoya vardı. Hani şey işte. yeni Alan Scott... E, doğru mu söyledim? Green Lantern. Evet Evan evet. Scott gay. E, ya, çok daha öncesinde aslında... Oğlu gaydi. Hem öyleydi. Bir de Wildstorm tarafında yine DC'nin alt markası. Ki kapandı şimdi. Hani, ya. Yeah. E, orada da... Ki Wildstorm yine, sahibi Jimny'ydi. Jimny'yi DC'ye sattı. Ve e, şu anda co-publisher Jimny'yi. Yani. Authority'de de vardı gay karakterimiz. Hı -hı. Yani hani vardı. O yüzden DC'nin böyle bir anti-gay durumunun olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama dönemde şey modlayan bir muhafazakarlık durumu... Evet. Yani şöyle bir şey bence e, birazcık da. Hani şey büyüdükçe, kurum büyüdükçe tamam mı? Sen artık birebir şirketlerle iş yapmaktan devletlerle iş yapma konumuna geliyorsun. Yani sen Warner Bros. olarak bir masaya oturduğun zaman ve işte diyelim ki politika havası muhafazar, muhafazakarlık havasındaysa ben karakterimi evlendiriyorum dediğin zaman sana bir şey negatif bir unsur olarak geri dönüyor olabilir. Anladın mı? Birisiyle iş yapacaksındır. Tamam mı? Atıyorum Warner Bros olarak Texas'ın ortasında işte ne bileyim büyük bir stüdyo kuracaksın. Atıyorum. Texas e, valisi diyor ki yalan senin karakterlerin gay evlendirmişsin falan deyip de o izni çıkarmazsa Warner Bros için yani sıkıntı, sıkıntı oluyor. Bu tür gerizekalı politik şeyler devreye giriyor şirket büyüdükçe. Ama mesela bak... Hmm. malca şeyler. Iron Man 3 izlenmiş olanlara spoiler diyeyim. Ee, biraz geri sarıp dinlemeye devam etsinler ama izlemiştir artık izleyen hmm. Iron Man 3. Iron 3'te mesela ne yaptılar? Yani politik bir şeyden giriyorsak madem. Değil. Mandalini nasıl gösterdiler? Aynen. Dediler ki biz Amerika'yız. Bizim düşmanlarımız var. Ama o düşmanları da aslında... Biz, biz, yaratıyoruz. biz yaratıyoruz, biz pazarlıyoruz. Yani onları pazarlamasını yapan biziz. Çok evet. büyük bir alt metin de aslında. Hatta alt metinin de üstünde bayağı yüzümüze vurulan bir şeydi. Evet, evet. Bizim yarattığımız düşmanlarımız var. Onların marketingini bile biz yapıyoruz arkadaş. Hani bayağı o kafada bir, bir mesaj verdi mesela Iron Man 3'te. Hani i̇nsanlar ta ona takılmak yerine aslında ulan mandalinin ağzına sıçmışlar öyle olmadı falan dedi hani biz de ilk bakışta dedik ama öyle bir mesajla geldi mesela yani. Sivilbor hikayesinde Marvel'ın inan, inanılmaz politik. Yani şey de var. şey de olabilir. Yani e, hani sonuçta şirket bunlar. Birisinin yönetim kurulunun hani e, kafa yapısı diğerinkinden çok daha farklı evet, DC'de olabilir. DC'de ama bu kadar politik mesaj aslında yok. Yani DC'deki politik mesajlar birazcık daha alt metin olarak veriliyor. Hani düpütüz bir politikaya doğrudan bir bağlantı neredeyse hiç yok. Yani belki Kurt Ovalok hikayesinde birazcık daha hani belki birazcık hani gizli sosyal vesaireler vesaireler gönderme olduğu söylenebilir. Ama işte dediğim gibi e, hani çok büyük bir politik mesaj işte çok büyük bir e, sosyal mesaj yok. Marvel'da ama acaba bunu e, yine kendi sitesi için mi kullanıyor ya yani marketing materyali olarak mı görüyor acaba bunları yani, yani illaki, çünkü Marvel çok açıktan yapıyor İlla yani cinsel evlilik hikayesinde de hani nasıl reklamı yapıldı nasıl acayip büyük bir pazarlama yapıldı orada aslında? yani yani şöyle düşün abi yani sonuçta bu sen bir şirketsin değil mi ee, senin sahiplerin var ee, bir yönetim kurulum var bir hissedarlar ...hissedarların var yani şu anda Disney'nin hissedarlarına baktığın zaman Eminim ki e, Warner, Time Warner'ın hissedarlarına göre çok çok daha liberal tiplerdir. Çünkü bunun içinde Lucas var, işte ne bileyim eskiden şey vardı, e, sen söyle, e, Steve, e, Steve Jobs vardı, anladın mı? Bunlar büyük hissedarlar. Yani böyle adamların kontrol ettiği bir yapı var. Diğer taraftan da Time Warner'ın yapısı ki bir sürü şey, Orta Güney Amerikalı e, adam bildiğim kadarıyla. Anladın mı? yani Texas'lı, Texas'lı tiplerin hani yoğunlukta olduğu ya da büyük hisse sahibi olduğu bir şirket Time Warner şirketi yani bir de onları düşün yani onların görüş açısı vesairesi daha farklı olacaktır yani şöyle bir şey diyorlar ve ben çok katılıyorum Hollywood liberal bir yer tamam ee, ona hiç kimsenin bir şey diyebileceğini zannetmiyorum ama sonuçta Hollywood'u şirketler yönetiyor ve şirketlerin liberal olup olmadığı da meçhur. anladın mı? Bu arada Marvel'da az önce hatırlayamadığım isim Mike Allred hı hı. ki FF'den önce de aslında i bir çiziyordu Vertigo'da. Hı hı. Ondan önce de işte Marvellar vesaire yaptığı bir sürü iş var. Ki ben çok sevmiyorum çizimleri. Ben acayip seviyorum mesela ama Marvel'ın mainstream anlayışına hiçbir şekilde uymayamaz. Evet. Şu an bu aralar mesela daha bir DC çizgi romanı havası veren Hawkey var mesela kapakları evet, vesairesi ilk çizimleri hani... Hawkey ama yani çok da ödüller aldı ayınsını aldı galiba değil mi geçen evet, sene evet. ya da bu sene yani o ters bir şey ama Marvel'ın şimdiye kadar yaptığı şeyler arasında evet. ama oradan mesela hani orada ekmek olduğunu biliyorlar artık yani. evet. çünkü DC grafik novel kafasına çok daha erken girmiş bir şirket hani Belki de bunu yapması şeyden, çünkü Marvel'dan çok daha eski karakterlere sahip ve hani o eski kitlesine de bir şekilde hitap etmesi gerektiğini bildiği için. E bir de ama DC'nin fasikül satışları Marvel'inkilerden daha düşüktü. Hani evet. N52'ye kadar özellikle öyleydi. Evet, evet. O yüzden de aslında şey gerekiyordu yani hani grafik novel'lar yayınlaması gerekiyordu. Vertigo'yla mesela bunu büyük ölçüde zaten yapıyordu. DC'nin kendi içinde de yapmaya başladı. Bunun üzerine hatta Marvel'da. 3-5 grafik çıkaralım bakalım falan dedi yani. hani evet. Yani Marvel birazcık daha pop kalıyor DC'nin yanında. Yani bence bunun da bir sıkınt sıkıntısı yok. Ee, Dediğim gibi birinden sıkıldığın zaman hemen bir alternatif olarak diğerini seçebiliyorsun. Evet. Marvel genellikle benim görüşüm bu evrensel şey, story artları birazcık daha iyi yaptı. Çünkü o şimdiye kadar ki e, evrensel bütünlüğünü DC'den daha iyi kurudu diye düşünüyorum ben. Yani timeline'ı hep şeydi. Yani tamam Ultimate serisi var. O bambaşka bir şey ama bir main yani bir ana e, zaman akışı hep korundu benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla ama şey Kaptan Amerika gel dediği zaman işte e, Avengers toplandığı zaman hani o adamların nereden nasıl gelmiş olabilecekleri çok daha rahat kurgulanabiliyordu belki. E, ve bu yüzden mesela Civil War olsun, Secret Invasion olsun, işte House of M olsun böyle global çaptaki hikayeler çok daha iyi işleniyor Marvel'da. Ki Yeni 52 döneminde de e, dönemine gir, girerken değilsin benim duyduğum hani 3-4 sene Marvel evrenini nasıl kurmuş, incelemişler bütün işte e, serileri, e, hikayeleri oturup adamlar ders çalışır gibi çalışmış Yeni 52'yi kurmadan önce olması gereken de ama DC'ye baktığın zaman da tek hikayeli, tek karakterli hikayeler çok daha güçlü. Mesela bir Batman, bir Superman, işte bir Green Arrow, Flash. Hani ben DC'nin yine büyük plotlu hikayelerini seviyorum. İşte 52 olsun, işte onun öncesindeki Crisislar olsun ama. Çok karışık, çok dağınık, çok fazla evren var. Ama kreislerden kurtuldu zaten. Evet, kreislerden yani. kurtuldu ama ufak ufak tekrar kaşınıyor bence. <gülüyor> yeni yeni evrenler. Örteki <gülüyor> çıktı mesela. E yani evet, dün birkaç gün önce bir arkadaşımla konuşuyorduk. Forever Evil ile ilgili. <gülüyor> Okudum mu sen onları bilmiyorum ben. Forever Evil'ları daha gelemedim ben. Ben yeni ilk 3 sayısını okudum. Ee... ben fasiküllerde 18'deymişim. 19'lardaym şu anda. Evet ya ben de zaten biraz daha gerideyim ama Forever Evil'a girdim. Ee, hani crossover olarak görmek yerine direkt Forever Evil'ı okudum. Anladım. Dedim. İlk 3 sayıyı okudum. Evet kaşınıyor. DC yine bir kaşınıyor yani. yani. Sen de okuduğunda göreceksin spoiler değil ama kaşınıyor Yani ben zaten yeni bir hani Crysis son infinite wars gibi <gülüyor> gibi geliyor bana. Dedim sen söyle. Treaty Wars muhabbeti çıktığı zaman. Yas yani şey Phantom Stranger karakteri artık bence biraz zorlama gibi geliyor. Birazcık daha bir şekilde modernleştirilmiş olmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani Phantom Stranger'ın birden bire ortaya çıkmış olması işte yani çok daha iyi bilmediğim Raven karakterinin bir sürü seride hmm. böyle bir yüzünü göstermiş olması falan. Hani onlar daha iyi yapılabilirdi gibi geliyor. Ya bir ne yandan bileyim. da işte diyorum ya muhafazakar DC biraz o klasik ee, haliyle evet. korumayı, klasik karakterlerini klasik haliyle korumayı da seviyor yani. Yani ama ne bileyim bunu DC kendi içerisinde belki artık yapamıyor çünkü Warner Bros DC'nin değerinin ne kadar daha büyük olduğunu son yıllar içerisinde anladığı için belki iç işlerine daha fazla karışıyorlar. Ha, olabilir. Bilmiyorum çünkü... Ne bileyim abi Jeff Jones var kreatiflerin e, başında ne bileyim co publisher olarak Dendi dio öyle şey var Cimni e, var yani bu adamlar yani özellikle hani Cimni'nin çok fazla dışarıdan müdahalelere vesairelere hani olur diye cip bir adam olduğunu düşünmüyorum biraz kontrolsüz bir adam çünkü o. Bu arada yine farklı bir yere atlayacağım DC'nin Atla. taşınma haberlerini gördün mü okudun mu? Hayır DC artık New York'ta değil. Nereye taşınıyorlar? Mi taşınıyorlar? Hatırlamıyorum ama çok daha diğer uca gidiyorlar yani. Hani West Coast'a gidiyorlar diyorsun. Evet, West Coast'a gidiyorlar. Dan bununla ilgili hafif ağlak e, ama işte olması gerekiyordu falan şeklinde açıklamaları var. Çok büyük bir fırtına koptu aslında geçen hafta. Nasıl siktir? DC taşı nasıl yani falan diye. E, orada da ilginç bir durum var. Biz aslında ne e, haberlerini yaptık sitede ne bir şey ama belki bu aralar bir üstüne tekrar bir okuyup belki konuşabiliriz belki yazabiliriz. Aynen. Çok çok garip çok ilginç bir durum var yani orada evet, şu an. Evet, evet. Yani ben bu taşınmayı o zaman şöyle görüyorum yani tamam. Hiçbir yani yazarların çizerlerin hani ofiste çalıştığı bir ortam değil sonuçta. İş, yaptıkları işleri gönderiyorlar editörlere. Onlar birbirleri arasında paslaşıyorlar vesaire. Hani bir ofis işi değil sonuçta ama nerede oldukları çok önemli değil. Ama bu taşınma olayı bana şunu birazcık daha e, düşündürüyor. DC beyaz perdede daha güçlü olmak istiyor. Aynen öyle. Ee, Zaten hani, bu konuşuluyor. O evet, yüzden. Yani. Şeyde daha güçlü olmak istiyor. Televizyonda daha güçlü olmak istiyor. ya Bütün marketing, reklam camiası orada arkadaş. Biz de o yüzden oraya gidiyoruz. Durumu da var hafiften. Evet Ama bir yandan da New York. Yani New York'un verdiği bir şeyi de var. Çünkü hani hakikaten hani şey, Marvel DC karşılaştırmasını yaparken, Marvel de eskiden New York'taymış ama, hani hakikaten bir West Coast, East Coast havası yok mu? Marvel evet. birazcık daha li, liboş, birazcık daha gevşek, DC birazcık daha uptight ama elitist bir e, havası var. Bu kırılır mı sence? İnan bilmiyorum. Yani göreceğiz. Yani çünkü küçük bir hamle değil. Yani büyük bir hamle. tabi tabi Yani bu şu demek aslında, biliyor musun? DC'nin işte Warner Bros. Çatı, yani prodüksiyon çatısı altında ...ciddi bir şekilde dahil olması anlamına geliyor ve daha çok Kevin Smith görebileceğimiz anlamına geliyor <gülüyor> <gülüyor> Kevin Smith demişken hani bizim dışımızda, biz dinleyenler arasında var mıdır takipçisi bilmiyorum ama... Evet. E, ...kevin Smith'in e, uzun bir süredir Hulu'da yaptığı Spoilers serisi de... Hı -hı. E, ...Kanada'da bir televizyon kanalı evet. tarafından yayınlanmaya başlıyor. Yani biz, de artık rahat rahat e, internetten indirip izleyebileceğiz <gülüyor> Şimdi daha mümkün değildi çünkü hulu içeriğine pek ulaşılamıyordu hani neyse, yani illa Yine hani, şey e, HD e, ripler vardı download edilebilir Ama tamamına ulaşılamıyordu çok fazla şimdi biraz daha rahatlayacağız o Hı -hı. yani DC West Coast'a gidiyor evet, Burbank'e Burbank e taşınıyor ha, Burbank. Burbank neresi biliyor musun neydi lan o dizinin adı çak izisi Chuck Chuck Chuck Burbank'ta yaşıyorlar hmm. böyle deyince mesela şu an hoşuma gitti <gülüyor> bu arada hani taşınma konusunda konu açılmışken çok alakasız ama geçenlerde bir yazı okudum internette bu işte son 10 sene içerisinde işte şirketleşip ve işte milyar dolar üstüne değer kazanan şirketler bunların Birçoğu artık San Francisco'daymış. Yani artık Silikon Vadisi de evet. bir teknolojik merkez olarak konumunu bir, bir nebze San Francisco'ya bırakmış. O da mesela çok ilginçti. Çünkü San Francisco birazcık daha, hani daha da Los Angeles'tan daha da liberal bir şehir olarak bilinir ya. Yani oraya doğru gidiyor şey, uç kısım. Ama global bir muhafazakarlık da söz konusu. Böyle bir acayip bir zamanda yaşıyoruz. Yani <gülüyor> bence dünyanın sonu yakında gelse şaşırmam. Peki o zaman ben sen gittikten sonra senin yokluğunda iki, iki hafta falan yoksun. Kızlı erkekli podcast mi çeksen acaba? Ben çok isterim kızlı erkekli <gülüyor> podcast çekmek. <çekerdim. gülüyor> Biliyorsun bu aralar ülkede sıkıntı çünkü kızlı erkekli herhangi bir şey yapmak. Baskın bize de baskın olur Ama aynı podcast zamanda Podcast'ı basarlar Tayyip mesela podcasti bassa çok acayip olmaz mı? Olum. Ne yapıyorsunuz? Eğer, eğer Tayyip'in bizim podcasti basma seviyesinde bir etki alanımız <gülüyor> olsa... <gülüyor> yani kişinin üstüne bir dinleyici kitlesi. Şu de. an podcastimizi bir podcast stüdyosunda kay kaydedebildik diyorsun yani. Ya da bir podcast tiyatroda canlı olarak yapıyorlar. Of. Canlı olarak yapamazdık yani. Türkiye'de bir podcast tiyatro olacağı gün ol olacak mı lan bak bak. <gülüyor> Olsun niye olmasın? Podcast tiyatır. Niye olmasın? Ya yani şunu yaparız şunu Canlı olarak yapmak çok da keyifli olabilirdi diye. Yani. Ya canlı olarak ben yapabilir miyim bilmiyorum. Yani benim bir e, performans anxiety problemim var. Yeterince içirirsek <gülüyor> yeterince içirirsek de olmaz çünkü biliyorsun başım ağrıyor kutuyorum falan. Olmaz. O zaman yavaştan bu podcast'in sonuna gelelim. Ben ne zaman bu cümleyi kursam sen ya, bir tamam. yarım saat daha devam ettiriyorsun ama ettirmeyelim bu sefer. Diyorsun. Şeyden şeyi hatırlatalım. Bugün aslında son bir haftadır süren bir yarışmamız vardı. Man of Steel ile ilgili fincanlar vardı maglar. Şapkalar vardı, Blu-ray DVD vardı. Ee, onun çekilişini yaptık bugün. Evet. Sahiplerini, e, kazananları duyurduk. Ama hala devam eden bir etkinliğimiz daha var. Evet. World War Z, Dünya Savaşı Z. <gülüyor> <gülüyor> Dünya Savaşı Z. <gülüyor> Dünya Savaşı Z. Dünya Savaşı Z. Ee, Dvd'leri dağıtıyoruz, 5 kişiye vereceğiz. Onun içinde aslında Twitter'da çok az takipçimiz olduğunu fark edip <gülüyor> Twitter üzerinden yapalım dedik. Peki bu bizim takipçi sayımızı arttırdı mı? Biraz. Yani 10 kişi falan <gülüyor> hekali <gülüyor> O yüzden hani hem etkinliği hatırlatayım. World War Z'yi seven, henüz izlememiş olan vesaire varsa... 5 adet World War Z DVD'si dağıtıyoruz. Bizi Twitter'dan, tweet Twitter'dan takip edin. Twitter. Ya sitede sorduğumuz soruya #gigstra #gigstra ile e, cevap veren arkadaşlar arasından seçeceğiz. Gözümüzü kapatıp böyle parmağımızı ekrana koyacağız. Kim gelirse artık ona dağıtacağız. Evet. O yüzden hani lafı şey gelmişken Twitter'dan bizi takip etmiyorsanız edin edin Geekstra TR e, hesabıyla Twitter'da varız. Ayrıca Facebook hesabımızı da hatırlatalım yani Geekstra hesabımız evet. Facebook'ta bayağı aktif. E, oraya da hem yorumlarınızı hem beğeninizi, like'larınızı bekliyoruz. Ayrıca sitede de e, yorum alanına e, mutlaka sizden yorumlar bekliyoruz çünkü ileride bunlara da dayalı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yes. Yani aslında biz şey gibiyiz ya, insanlarla konuşmak istiyoruz. Yalnız komayın bizi. Ama bir yandan da işte hem asosyaliz diyorsun hem de böyle sosyallik bekliyorsun durumu var değil mi? Tabii yani internette mesela daha sosyal olabilme kabiliyetim var. <gülüyor> anladın mı? Yüz yüze değilim insanlarda. Yani onların gözlerine bakarak konuşmam gerekmiyor. Ya bir gün offline bir etkinlik yapsak, e, sokağa çıksak, bir kafeye gitsek, bir bara gitsek, bir e, ne bileyim striptist kulübüne gitsek falan. Hani yani ben yine birazcık daha... gidersek biraz yani daha rahat olabilirsin. Mesela benden. şöyle bir şey. Ben eskiden üyesi olduğum başka forumlar vardı. O forum üzerinden tanıştığım insanlarla işte 2-3 ay muhabbet yaptıktan sonra yüze tanıştığım zaman o direkt sosyalleştiriyor beni. Çünkü tanıyorum artık bu adamı. Ama ilk defa tanıdığım bir insan böyle biraz bir köşeye çekilip birazcık da gözlem yapma huyum var. Yani benim bir insanla eğer konuşma konuşmuşluğum yoksa eğer daha öncesinden hani hakikaten Samimileşip birazcık daha hani göz kontağı kurarak konuşabilmem en az üç buluşma istiyorum. <gülüyor> Third date. <gülüyor> ha bu arada forum demişken iyi dedin onu. Müjdeleyelim bence şimdiden hani yeni yıla çok daha büyük bir şekilde girmek istiyoruz aslında. Sitemizin bir forumu olsun. Evet. Bu konuştuğumuz ve biriktirdiğimiz koleksiyonu yaptığımız ürünleri hem satıldığı insanların ulaşabileceği bir dükkanımsı bir şey olsun evet. ee, ve hani alışılmışın dışında daha geniş içeriye daha geniş e, bakabilecekleri bir, bir formatımız sistemi yani farklı bir formatı da olsun istiyoruz. Evet, evet. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Ee, yeni yıla da inşallah inşallah evet, umarız hani bu şekilde gireceğiz. Bu şekilde gireceğiz. Ya yani, bu şekilde derken şimdiki şekilde değil de hani Değişmiş halimizle gireceğiz. Çok daha fazla şey katıp değişmiş haliyle girmek istiyoruz. Bunu şimdiden müjdeleyelim. Yes. Yani biz ufak ufak kendi çapımızda işte sürekli diyoruz zaten. Hani Bizim aynı şey seven adamların daha fazla yüz su yüzüne çıkmasını e, ne ön ayak olacak. Hani elimizden geldiğince aktiviteler, çabalar göstermeye devam edeceğiz. Ya bir de artık şey hani tabi yine Amerika için geçerli daha çok ama eskiden geek adam daha da asosyaldi. Şimdi hani geek için, geek ve nerd için hatta yeni cool deniyor ya hani eskiden hani geek olduğunu söylemek, bir sosyal ortamda bunu belli etmek falan daha böyle hani evet, evet. bir gay'in hani o şey... ben yani gay'im demesi e, kadar e, hani konu. açıklaması konuyordu. gibiydi hani o... <gülüyor> gardroptan çıkış dedikleri hikaye. Evet. Onun gibi de öyle bir şey yok. Hani geekseniz cool'sunuz abicim hani <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bu konuda bir sıkıntı yok yani. E yani. ya bunu yani. bunun hani daha fazla bilinir, görünür olması aslında ya bizim en çok istediğim şeylerden biri. Bir de şey yani sonuçta geeklik denen bir şey böyle sabit bir kalıp tanımlanabilen bir kalıptır. şey değil. Yani o yüzden hani Abi maket model yapıyorsun, Dur başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor olsan bile sen geek sayılabilirsin. Evet ya çünkü maket geekisin evet. o zaman da yani hani nördlük biraz daha farklı bir kavram. Orada gerçekten ineklik gerektiriyor evet. yani hani e, o hani belki big bang teoride e, Sheldon için nerd diyebiliriz ama işte diğerleri için daha geek diyebiliriz belki yani öyle bir. Ha, yani geekliğin belli yani çizgi roman geekleri belli bir seviye sonra ki çizgi roman nerd'lik seviyesine evet. erişiyorlar. Yani her şeyini biliyor işte hangi sayıda ne, hangi panelde ne. Yani o seviyeye ulaştığın zaman nerd'sin yani çizgi roman konusunda ama ya yani iki tane Batman okuduysan ve sevdiysen ve okumaya devam etmek istiyorsan abi ilk olarak aldatabilirsin kendini. Evet. yani. <gülüyor> Öyleyse, Öyleyse Podcast'ın sonuna geldik evet, Bence bu podcast'i e, Felicia Day'in I'm the one who's cool şarkısıyla bitirebilirsin <gülüyor> Tamam öyle bir podcast e, Geekstra.com Geekstra Takip edin yorum yapın Yorum yapın beni yalnız koymayın <gülüyor>